Akabe biyatlarından sonra Mus'ab bin Umeyr, Abdullah bin Ümmü Mektum ve onlara destek ve yardımcı olan Esad bin Zürare, Sad bin Muaz, Huseyd bin Hudayr gibi Ensar'ın gayretleriyle Medine'de neredeyse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Her geçen gün, Belde-i e, yani güzel belde olmayan Namzet bu şehirden, Gönlü sürur veren yeni haberler geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle birlikte Mekke'de bulunan Müslümanlara Medine'ye hicret, orada bulunan mümin kardeşlerine katılmalarını istiyor ve şöyle diyordu. Allah azze ve celle sizlere kardeşler ve güven duyacağınız bir belde nasip etmiştir. Müminler küçük gruplar halinde Medine'ye hicrete başlamıştı. Ev, bark, akrabalar, bazen eş ve çocuklar, mal, mülk, çocukluk hatıralarının geçtiği yerler geride bırakılıyor. Allah için din-i mubi meçhule doğru yola çıkılıyordu. Hicaz'ın batısında uzanan Seravat dağları ve aralarında uzanan vadiler... Her gün bir veya birkaç hicret yolcusuna şahit oluyor, kıvrım kıvrım yollar onlara geçit veriyordu. Kureyş hicret iznini duymuş, boş durmuyordu. Hicreti engellemek için uğraşıyor, son işkence türlerini deniyor, gidenlerin ellerinden mallarını almaya çalışıyor, mallarını bırakarak gitmek zorunda kalanların geride kalan mallarına da el koyuyordu. Mekke'den ayrılan müminler Medine'ye ulaşmaya başlamıştı. Böylece Mekke yavaş yavaş sinesindeki Müslümanları Medine'ye veriyordu. Medineliler kendilerine ulaşan din kardeşlerini bağırlarına basıyor, dayanışmanın en güzel numunelerini sergiliyorlardı. Daha da sergileyeceklerdi İslam tarihi, Ensar'ın bu kardeşlik duygularını, fedakarlıklarını asla unutmayacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminleri yolcu ediyor, kendisi de Mekke'den ayrılmak, Medine'ye hicret için Rabbinden izin bekliyordu. Ömer, Talha, Hamza, Rubey, Zübeyir radıyallahu anhumların hepsi hicret etmişti. Mekke'de sadece hapsedilen, özel olarak gözetlenenle Ebu Bekir ve Ali radıyallahu anhlar kalmıştı. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de hicret edeceğini biliyorlardı. O da gidecek, hüküm ve sultalarının fazla tesir edemediği bir şehirde müminlerin başına geçecek ve bir daha da önüne almak çok zor olacaktı. Müslümanların Mekke'deyken sergiledikleri sabır, sebat, fedakarlık örneklerini yakından tanıyorlardı. Kim bilir Medine'de neler olacaktı. Buna göz yumamazlardı. İlerden beri atalarından Kusay'ın evini kulüp haline getirmişlerdi. Bu ev artık Dar-ı diye adlandırılıyordu. Kureyşliler orada toplanıyor, orada kararlar alıyor ve uygulamaları oradan takip ediyorlardı. Yine orada toplandılar. Çok şeyler söylendi, çok fikirler öne sürüldü. Sonunda alınan karar şuydu. Her kabileden güçlü, sülale bağları kuvvetli birer genç seçilecek. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine hep birden saldıracak, tıpkı bir koro, Tek bir kılıç gibi bir darbede onu öldürecekler. Haşimoğulları bütün kabilelere karşı kan davası sürdüremeyecek. Diyete razı olacak. Bu diyette fazlasıyla verilecek ve bu iş böylece kapanıp gidecekti. Buluş iyiydi. Onlara göre neticede kesindi. Resullüğüne risalet görevini veren rabbi elbette ki onu koruyacaktı. Kurulan tuza ona haber vermişti. Yine de hicret gerçekleşecekti. Güneşin ışıklarını ve sıcaklığını bütünüyle yönelttiği o insanların istirahate çekildiği bir saatte Allah Resulü Ebu Bekir'in yanına geldi. O günlerde henüz yaşı küçük olan Ayşe validemiz Allah Resulü'nün evlerine daima ya sabahın erken saatlerinde veya akşam üzeri geldiğini, böyle bir vakitte ilk defa kapılarını çaldığını nakleder ve onun bu geliş saatinden çok ciddi bir şey için geldiğini anlamıştık derdi. Allah Resulü'nün bu saatte gelişi Ebubekir'i de heyecanlandırmıştı. Merakla Resulullah'a bakarken o, Allah çıkış ve hicret için izin verdi buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu an sevinçten uçuyordu. Ey Allah'ın Resulü yol arkadaşlığı mı diye sordu. Evet yol arkadaşlığı, hicret arkadaşlığı cevabını aldı. Bu aziz insanın sevinci gözyaşlarına dönüşmüştü. Günlerdir bu ümitle bekliyordu. Yol için uygun develeri hazırlamış, yol rehberini bile kiralamış tetikte bekliyordu. Ayşe validemiz henüz baba evindeydi. Bu konuşmayı ablası Esma ile birlikte onlar da dinlemişlerdi. O güne kadar sevinçten ağlayan birini görmemiştim diyerek kendi duygularını, hayretini dile getirirken bu tarihi anı ve babasının duygularını da böylece gelecek nesillere naklediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi verdikten sonra eve döndü. O gece hicret gecesi Ali radıyallahu anhı yatağına yatırmış, dürdesiyle örtmüş, ''Hedefleri benim, sana bir zarar dokunmayacak.'' buyurmuştu. Ondan yanındaki emanetleri sahiplerine dağıtmasını istedi. Gecenin karanlığı çökmüş, görevli savaşçılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinin çıkışında yerlerini almışlardı, hazırdılar. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinden çıktıklarında, hiç de hazır değildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç toprak alarak üzerlerine serpiyor, garip bir ağırlık çöküyor, gözler görmüyor ve Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak oradan ayrılıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzaklaşmıştı. Onlar hala bekliyordu. Bir kişi koşarak bulundukları yere geldi ve ne bekliyorsunuz diye sordu. Muhammed'i dediler. Yazıklar olsun o çıktı ve çoktan yolunu tuttu dedi. Birden heyecanlandılar. İçeriye uzandılar, yatakta yatıyordu. Yorganına bürünmüş yatan kişiyi görünce içleri rahatlamış, telaşları da geçmişti, çekildiler. İşlerini dışarıda göreceklerdi. Ev içine saldırıp yıllarca kötü anılmak hedeflerinin boyutunu aşmak istemiyorlardı. Kendilerine de böyle tembih edilmişti ve beklediler. Onlar beklerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekirin yanına geldi. Ev içinde yapılan kısa bir görüşmeden sonra evin arka tarafından çıkarak gözden kayboldular. Aylardan Rebiülevvel günlerden pazartesiydi. Mekke'den sıyrılarak güneye doğru yöneldiler. Sonra güneydoğuya doğru kayarak Sevr Dağı'na geldiler. Yamaçları tırmandılar ve hemen hemen tam zirvede yer alan mağarada gislendiler. Bu bir şaşırtma hareketiydi. Medine kuzeydeydi. Onlar aksi istikametten çıkmış, ilk hız geçinceye kadar Sevr Mağarası'nı kendilerine sığınak edinmişlerdi. Yol boyu Ebu Bekir'in yüreği Allah Resulü için atıyordu. Her zaman tehlike gelebilecek noktalarda yer alıyor, yolları, yamaçları varınca mağarayı önceden kontrol ediyor, vefanın ve yol arkadaşlığının en güzel örneklerini sunuyordu. sabah olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağından Ali radıyallahu anh kalktı ve kendisine verilen vazife için harekete geçti. Göz altında tuttukları yataktan Resulullah'ın kalkacağını bekleyen müşrikler neye uğradığını şaşırmışlardı. O şaşkınlık içerisinde ...dar Nedve'ye koştular. Mekke'de müthiş bir telaş başlamıştı. Ekipler hazırlanıyor, süvariler her tarafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aramak üzere koyuluyorlardı. İzciler peşine düşmüş, bir ipucu, bir iz kovalıyorlardı. Diğer taraftan Ali radıyallahu An kendisine emredildiği gibi, önceden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bırakılmış olan emanetleri dağıtmaya başladı. Ne gariptir ki Kureyşliler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme düşmandı ama bir sefere çıkacağı zaman ona güvenir, Altınını, kümüşünü, kıymetli mallarını ona verirlerdi. Üzerinde titrenilen, güven duyulması istenen mallar emanet olarak onun yanında bırakılırdı. Ali radıyallahu anh bunları dağıtıyordu. Güvenilen ama yaşadığı beldeden çıkmak zorunda bırakılan Allah Resulü, böylece üzerine düşen son vefakarlığı da yerine getiriyordu. Ebu Bekir'in yanında çalışan ve hayvanlarını giden Amr bin Füheyre, Davarlarını izler üzerinde gezdirerek izleri kaybetmişti. Artık müşriklerin estirdiği fırtınanın dinmesi bekleniyordu. Burada dikkat edilmesi, ibret alınması ve asla unutulmaması gereken bazı fedakarlıkları yad etmek istiyoruz. Yukarıda adı geçen Amr radıyallahu an izleri kapatmaya çırpındığı gibi geceleri birkaç sütlü hayvanı tepeye yaklaştırarak, bu canından aziz yolcuların süt ihtiyacını temin ediyordu. Ebubekir'in oğlu Abdullah, küçük yaşına rağmen kimsenin dikkatini çekmeden Mekke'de dolaşıyor, her toplantıyı, her konuşmayı takip ediyor, hangi tarafa ekipler çıkarıldı, hangi güzergahlarda kimler arama yapıyor, neler düşünüyorlar, bütün bu bilgileri topluyor, gecenin karanlığından istifade ederek Mekke ile Sevr arasındaki yamaçları, tepeleri aşıp, Dağa tırmanıyor Topladığı bilgileri Resulullah Sallallahu aleyhi ve selleme aktarıyordu Ebu Bekir'in kızı Ayşe validemizin ablası Zübeyrin hanımı olan Esma yiyecek taşıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ve Babası Ebu Bekir O gece aceleyle Mekke'den ayırmışlardı Esma onlara yol azı hazırlıyor Kardeşi Ayşe de Ona yardım ediyordu Azıkları hazırlamış, torbalara, bohçalara yerleştirilmişti. Yeterli bağ bulamayınca o günün şartlarında oldukça kıymetli olan kuşağını ikiye bölerek birisiyle bohça ve torbaları birbirine tutturmuştu, diğerini de iki gruba ayırdığı torbaları çift taraflı olarak omuzuna atabilmek için kullanmıştı. Bu yüküyle küçük kardeşi Abdullah gibi gecenin karanlığında tepeler, yamaçlar aşıyor, gelip Sevr Dağı'na tırmanıyor ve yiyecekleri babası ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıyordu. Onun azim ve gayretini kıymetli kuşağına kıydığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ''Zatün nitakayn'' yani çifte kuşaklı diye lakaplandırıyordu. Bu kuşağın karşılığı cennette çifte kuşakla mükafatlandırılacağına müjdeliyordu. Bu aynı zamanda cennet müjdesiydi. Esma radıyallahu anh'a çok seviniyor, ömür boyu bu lakapla çağrılmaktan hoşlanıyordu. Alınan bütün tedbirlere rağmen müşriklerden bir ekip iz sürerek Sevr Dağı'na kadar çıkmış, yakaladıkları ipuçlarıyla mağara önüne kadar gelmeyi başarmışlardı. Onların geldiklerini hisseden Ebu Bekir radıyallahu an telaşlanmıştı. Resulullah'a bir şey olur korkusu taşıyordu. Mağara o kadar büyük değildi. Eğilseler içeriği ve içeridekileri göreceklerdi. Onun tedirginliğini gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, iki kişinin üçüncüsü Allah olursa onlara bir zarar gelebileceğini zannediyor musun? Üzülme, Allah bizimle beraberdir buyurarak onu teskin etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem korumuş mağaranın ağzı örümcek ağıyla kaplanmış, iki yabani güvercin girişe yakın bir yere yuva yapmıştı. Mağaranın ağzını örümcek ağıyla kapalı gören, hemen yanındaki güvercin yuvasına dikkat çeken takipçiler, içeride insan bulunmasına ihtimal vermedikleri için, içeriye bakmadan, lüzum bile görmeden yola devam ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu an bu maharada üç gece geçirdiler. Sonuncu gece küçük delikanlı Abdullah yine gelmiş, artık müşriklerin ümitsizliğe kapıldıklarını, takip çıkanların eli boş ve yorgun döndüklerini, arama hızının kesildiğini haber vermişti. Bunun üzerine Ebu Bekir'in kiraladığı yol rehberi Abdullah bin Ureykır, dağın eteklerine çağrılmış, beraberinde getirdiği develere binilerek, ...güneyden batıya doğru yönelilmiş... ...ve sahil yakınlarından... ...Medine-i Münevvere'ye doğru... ...yola çıkılmıştı. Artık yeni bir tarih başlıyordu. Bu küçük kafile... ...Mekke'nin güneyinden dolaşarak... ...sahil tarafına geçti. Usfa'nın alt tarafından... ...kuzeye doğru yol aldı. Emeç Vadisi'nin deniz tarafından... ...geçerek yola devam etti... ...ve Kudeit Vadisi'nde yol almaya başladı. Kureyş Muhammed'i getirene yüzde deve etmişti. Konulan bu mükafat çok kişinin hayalini süslemeye başlamıştı. Süraka bin Mali'in kabilesi Kudeyt vadisinde oturuyordu. Konulan mükafatı o da kabilesi de duymuşlardı ancak Muhammed'den ve gittiği yönden haber yoktu. Bir anda ortadan kaybolmuş, bir türlü izine de rastlanamıyordu. Devamını sürakadan dinliyoruz. kabilemisin toplantı için kullandığı salondaydım, sohbet ediyorduk. Bizden bir adam çıkageldi, yanımıza gelince heyecanla konuşmaya başladı. ''Vallahi üç binekten oluşan bir kafile gördüm, Muhammed ve arkadaşları olduklarını zannediyorum.'' dedi. Hemen susmasını işaret ettim. Ardından ''Onlar başkaları, kaybolan hayvanlarını arıyorlar.'' dedim. Bu sözlerin peşinden biraz daha onlarla oturdum, kuşkulanmalarını istemiyordum. Daha sonra kalkarak evime girdim, atımın hazırlanmasını emrettim. Hazırlanmış ve ileride vadinin çukurda gözden ırak bir yere bağlanmıştım. Beni bekliyordu. Silahların da odamın arka tarafından çıkarılmasını emretmiştim. Onları da alarak atıma atladım ve Muhammed'in peşine düştüm. Çok istekliydim, onu yakalayacak, Kureyş'e teslim edecek, böylece hem meşhur olacak hem de Kureyş'in yüzdevesini alacaktım. Ancak çok yetmeden dört nala sürdüğüm atımın ayakları sürtmüş, birlikte yere kaplanmıştık. Kendi kendime, ne oluyor dedim. Toparlandım, tekrar atıma atladım. Yeniden peşine düştüm, hızla yol alırken atım yine sürçtü, yine düştüm. Şaşkınlığım artmıştı, böyle ne oluyor demekten kendimi alamadım. Hırslıydım. Takipten vazgeçmeyi çektim. Yeniden toparlanarak atımı atladım. Peşlerine düştüm, onları gördüm. Ancak atın üçüncü kez tökezledi ve ben attan üçüncü kez düştüm. Bu sefer ön ayakları kuma saplanmıştı. Hayvan uğraşarak gömülen ayaklarını kumdan çıkarttı. O kurtulur kurtulmaz ortalığı kum kapladı. Esen rüzgar her tarafı toza bulaştırdı. Garip şeyler oluyordu. Anladım ki onunla aramda perde vardı. Ona ulaşamazdım, o korunuyordu. Peşlerinden bağırmaya başladım. Bakar mısınız ben sürakayım, vallahi benden zarar gelmeyecek. Benden bir kötülük görmeyeceksiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e bak bizde ne istiyor buyurdu. Ebu Bekir yaklaşarak ne istediğini sordu. Elime bir yazı verin, günü gelince onu size gösterip kendimi tanıtayım dedim. Resulullah'ın emriyle Süraka'ya istediği yazıyı Amr bin Füheyre verdi. Süraka yazıyı Sadana yerleştirdi, geri dönmeye hazırlanıyordu ki Allah Resulü'nün şu cümlelerini duydu. Ya Süraka bir gün gelir Kisra'nın bileklerini giyersen ne dersin? O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçücük bir kafile, kafileyle Medine'ye doğru sahralardan yol alıyordu. Kendi öz yurdundan çıkarılmış hicret ediyordu. Mekkeli müminlerin durumu da öyleydi. Zülmetilenecek maddi güçleri, askeri kuruluş ve nizamları yoktu. Ona yokluklar dünyasından, cihanın iki dev imparatorluğundan birinin başında bulunan insanın bilekliklerini müjdeliyor, vaat ediyordu. Akıllar sığmayacak bir müjdeydi bu. Hayali bile zordu. Zaten sürakada o gün bu müjdeden çok şey anlamamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yol azı malzeme vermek istedi, kabul etmedi. Sadece takip edilmemizi önlemeye çalış buyurdu. Türaka'nın gönlünde o güne kadar hiç hissetmediği duygular canlanmıştı. Ne yapacağını bilmez bir durumdaydı. Yol alan bu küçük kafilenin yol alışını seyretti, sonra gönlü dolu dolu olarak geri döndü ve üzerini dışarını yapmak için çalıştı. Aradan yıllar geçmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Refikül Ala'yı seçip Rabbine kavuşmuştu. Geride iman, aşk ve şevkle dolu, Allah'ın ismi celalini bir adım daha öteye taşıma azmiyle her şeyini fedaya hazır mümin gönüller ve iman nurunun hükmettiği genç bir devlet bırakmıştı. Fetihler birbirini kovalıyor, İslam mücahitleri yeni ufuklarda at koşturuyordu. Sürakada bu mücahitler arasındaydı. Günler Ömer radıyallahu anh'ın halife olduğu günlerdi. Dev, Pers imparatorluğu çökertilmiş, hazineleri parça parça, Medine'ye getirilmişti. Kisra'nın tacı, kemeri, bileklikleri de gelmişti. Ömer radıyallahu an bileklikleri görünce ona doğru ilerledi. Allah Resulü'nün sürakaya olan vaadini biliyordu. Gerçekleştirmek kendisine nasip oluyordu. Bileklikleri alarak sürakayı yanına çağırdı ve bileklikleri onun koluna taktı. Şüphesiz süraka o dakikalarda yıllar önceki hicret anına Allah Resulü ile ilk karşılaşma ve müjde dakikalarını yaşıyordu. Bugün kıblenin tam aksi istikametinde yer alan ana kapıdan bir başka ifadeyle Uhud Dağı'na bakan kuzey merkez kapıdan Mescid-i Nebi'ye girilip hafifçe sol sütunlara doğru dönüldüğünde ilk önümüze gelen iki sütun arasında siyah hatlı üç daire görülecektir. Büyük bir ihtimalle bu dairelerin ortası Bir Ha diye anılan kuyunun bulunduğu yerdir. Çünkü kaynaklardaki yer tarifleri takip edildiğinde tarifler bizi bu noktaya getirmektedir. Asr-ı Saadet'te güzel bir bahçe içinde yer alan bu kuyu Allah Resulü'nün su içtiği, başında oturduğu ağaçların gölgesinde dinlendiği bir kuyudur. Mescid-i Nebi'ye yakınlığının yanında çevresinde yer alan ve sularıyla beslenen güzel ağaçlar, çiçekler ve suyunun tadıyla gönülleri kendine çöken bir kuyudur. İmam Buhari'nin Enes radıyallahu anh'tan naklettiklerini dinliyoruz. Ebu Talha, Medine'de ensarın en çok hurmalıkları olanıydı. Sahibi olduğu mallar arasında en çok bir ihayi severdi. Bu kuyu, Mevsid-i Nebi'ye yönelik ve onun yakınlarında yer alan bir kuyuydu. Zaman zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu kuyunun bulunduğu bahçeye girer, suyu berrah ve tatlı olan bu kuyudan su içerdi. Sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe... Gerçek bir ve takvaya ulaşamazsınız ayeti kerimesi nazıl olunca Ebu Talha ayağa kalkarak ey Allah'ın Resulü en sevdiğim malım bir ihadır. O Allah için sadakadır. Allah katında hayır ve ahirete zahire olur ümit ediyorum. Nasıl münasip görüyorsanız öyle yapınız diyerek kuyuyu vakfetmiştir. Onun bu sözlerini duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hey, işte kazançlı mal budur, kazançlı mal budur.'' buyuruyor. Onun davranışından hoşnutluğunu belli ediyor. Bahçenin de Ebu Talha'nın akraba ve yakınlarına vakfedilmesini uygun görüyordu. Bu Allah rızasına yönelişin bir ve takvaya ulaşma arzusunun meyve veren güzel örneklerinden biriydi. Bu bahçeyi ve kuyu vakfeden Ebu Talha, daha çok kıyisiyle anılan sahabilerdendir. Asıl adı Zeyd bin Sehildir. Peygamberimizin anne tarafı olan Neccar kabilesindendir. Ha kuyusunu vakfedişinin yanında başından geçen ve yad edilmesi gereken bir başka olay daha vardır. Üvey oğlu olan ve kendisini çok yakından tanıyan Enes'in anlattığı gibi o Medine'nin en güzel bahçelerine sahipti. Hurma bahçelerinin güzelliği yanında üzüm bağlarının güzelliği de dillere destandı. Ebu Talha gerçekten bahçelerine bakıyor, onlara emek veriyor, yetiştiriyor, yiyor ve yediriyordu. O cömert, gönüllü, zev sahibi bir kimseydi. Yine bir gün bahçesinde çalışıyordu, namaz vakti gelince abdestini aldı bir ağacın gölgesinde, abdest ve gölge serinliğini hissederek namaza durdu, huşu içinde namaz kılıyordu. Yeşil renklerin daha ağırlıklı olduğu, kırmızı gagalı, kınalı, ayaklı bir kuş, daldan dala atlayarak güzel sesiyle nameler döktürmeye başladı dallar arasında dolaşması, yapraklardan sıyrılması, gerdan kıvırması, kaybolup yeniden ortaya çıkması, namelerle bu hareketleri süslemesi Ebu Talha'ya almış götürmüştü. Kendine geldiğinde kaç rekat kıldığını, kaçıncı rekatta olduğunu bilemiyor, İkinci rekatta mı, üçüncüde mi diye hatırlayamıyordu. Kuşun hayalini silmeye... Unutmaya çalışarak namazını yeniden kıldı. Namazı bitirince Allah Resulü'nün yanına vardı. Bahçesini, bahçede başından geçenleri öten kuşu ve unutulan rekatları anlattıktan sonra Ey Allah Resulü! Şahit ol ki ben bu bahçeyi huzurunda Allah için veriyorum. Allah ve Resulü'nün hoşuna nasıl gidiyorsa öyle yap. Tatlı hatıranın tatlı sonuydu bu. Bu güzel insanın hatıralarına dalıp da giderseniz ...sizi kendine doğru çekip aldığını görürsünüz. Biz de kapıldık. Onu tanımaya... ...asıl adı Rümeysa olan Ümmü Süleym'e yaptığı evlilik teklifiyle başlıyoruz. Ümmü Süleym... ...kocası Malik Şam'da bulunduğu bir sırada ölünce dul kalmıştı. O hakikaten güzel, güzelliği kadar da zeka, olgunluk ve... ...ahlak güzelliğine sahip bir kadındı. Ebu Talha gibi Neccar kabilesindendi. Ebu Talha onu elinden kaçırmak istemiyordu. Başkasının teklifi gelmeden, birine bağlanmadan teklifini sunmak arzusundaydı. Başkasına söz vermeden onun teklifi gelirse, teklifinin reddedilmeyeceğini düşünüyordu. O güçlü bir erkekti. El üstünde tutulan birisiydi. Oldukça zengindi. Necar oğullarının en yiğitlerinden, Yesrib'in sayılı okçularındandı. Ümmü Süleym'in evine gitti. Malik'ten olma oğlu Enes, Ümmü Süleym'in yanındaydı. Ebu Talha, Ümmü Süleym'e geliş gayesini anlattı ve evlilik teklifinde bulundu. Ancak duyduğu cümleler beklemediği cümlelerdi. Olgun, zeki ve Müslüman bir kadından geliyordu. ''Evet, ey Talha, senin gibi bir insanın teklifi reddedilmez. Ancak Allah, dinine inanmış bir kadın olarak... ''Şirk ve daralette olduğum sürece seninle asla evlenemem.'' Ebu Tala, bu cümlelerin evliliği reddetmek için söylenmiş bahane olduğunu zannetti. Ümmü Süleyman'ın kendisinden daha zengin, daha iyi konumda olan, başka birini bulduğu, onu kendine tercih ettiği kanaatindeydi. ''Teklifimi reddetmek için gerçek, gerekçe bu değildir.'' dedi. ''O zaman ne?'' ''Sarı veya beyaz.'' Yani altın ve gümüş. Altın ve gümüş mü? Evet. İyi dinle Ebu Talha. Hem seni hem de Allah ve Resulünü şahit tutarak söylüyorum. Eğer Müslüman olursan senden hiçbir altın, hiçbir gümüş almadan seninle evlenmeye razı olacağım. İslam'a girişini mehir sayacağım dedi. Ebu Talha duyduklarıyla sarsılmıştı. Şimdi önündeki yol açık ve net bir şekilde belliydi. Susmuş ve diyeceğini bile bilemiyordu. Bir anda zihni evde duran kaliteli bir ağaçtan yapılmış putuna gitti. Medine'de üst tabaka kişilerde evde özel putlar edinmek adet haline gelmişti. Onda da en kalitelilerinden biri vardı. Putu ne olacaktı? Atalarından gelen inancı bir anda nasıl terk edebilirdi? Rümeysa keskin zekalıydı. Onun dalıp gittiğini sezmiş, demiri tavandayken dövmeyi tercih etmişti sözlerine devam etti. Ebu Talha, ''Hiç düşündün mü? Allah bırakarak taptığın bu put toprakta büyüyen bir ağaçtan değil midir? Elbette. Farkında mısın? Sen bu ağaç kütüğünün bir bölümüne taparken başkaları diğer bölümünü yakacak olarak kullandı. Onun ateşiyle ısındı veya üzerinde ekmek pişirdi. Bunu düşünüp düştüğün konumdan hiç utanmadın mı? Ebu Taha çok kötü darbeler alıyordu. Sarsılmıştı. Rümeysa yani Ümmü Süleymse... ...konuşmaya son noktayı koydu. Ebu Talha, eğer İslam dinine girersen... ...seni eş, İslam'a girişini de mehir kabul ederim. Senden, İslam'dan başka hiçbir mehir istemem dedi. Ebu Tavha kararını vermişti. Müslüman olmak için kim bana yol gösterecek dedi. Ben göstereceğim. Nasıl? Önce kelime-i şehadet getirecek. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını... ...Muhammed'in Allah Resulü olduğunu söyleyeceksin. Sonra evine giderek... ''Putunu kıracak, kaldırıp atacaksın.'' dedi. Ebu Talha'nın gönlü ferahlamıştı. Kalbine yeni bir güneş doğuyordu, hafiflemişti. İçinde sevinç dalgaları dolaşıyordu. Dudaklarından kelime-i şaharet döküldü. Put yok edildi, köşesi kaldırıldı ve Ebu Talha Ümmü Süleym ile evlendi. Müminlerin dilinde darba mesel olmuştu, şöyle deniyordu. ''Ümmü Süleym'in mehrinden daha kıymetli bir mehir duymadık.'' diyorlardı. Ebu Talha o günden itibaren mümin saflarında yerini almış... ...bütün gücünü İslam'a hizmet için ortaya koymaya başlamıştı. Tükenmez bir enerjisi, müthiş bir gayreti vardı. O cömert olduğu kadar fedakar ve cesur biriydi. O henüz Allah Resulü Medine'ye gelmeden Müslüman olmuştu. İkinci Akabe biatında hanımı Ümmü Süleym ile birlikte bulunmuş... İslam'la şeref bulmasına vesile olan hanımıyla birlikte Resulullah'a biat etmiş ve seçilen on iki biri olmuştu. Allah Resulü hicret edince onun yanından ayrılmamış, bütün muharebelerde yanında yer almıştı, ona bakmakla doyamaz, akan gözlerini bir pınarın şırıltılı suları gibi dinler, bir türlü de kanamazdı. Allah Resulü onunla Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı kardeş ilan etmiş. Ebu Talha kardeşliğin en güzel nümunelerini faziletlerle yüklü bir kardeşine sunmuştu. Uhud savaşında o büyük imtihan gününde kardeşiyle birlikte imtihanı en güzel verenlerden biriydi. Allah Resulü'nün yanından kopmamış kendini ona siper etmişti. Havada ıslık çalan oklarıyla kimseye yaklaşma fırsatı vermemişti. Yorulmak, yılmak bilmiyor, mücadeleden kopmuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğruluyor, yayı gererken onun hedefine ok yaydan boşanınca da kime isabet edeceğine bakıyordu. Ebu Talha onun kendini hedef gösterecek bir şekilde durmasına razı olmuyor. ''Anam babam sana feda olsun.'' Doğrulup onlara hedef gösterme, sana isabet ettirmeye çalışıyorlar. Göğsüm sana siperdir, canım sana feda olsun diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önlerinden geçenleri, oklarını Ebu Talha'nın önüne yay, atışa hazır hale getir buyuruyor, okları onun atmasını istiyordu. Savaş bitmiş, Mevla Allah Resulü'nü ve hak davayı korumuş, müminler ciddi bir imtihandan geçmişti. O gün yaşananlar hiçbir zaman unutulmadı. Ebu Talha da hatıralardan silinmedi. O sonraki savaşlarında Yılmaz Yiğidiydi. Allah Resulü onun için ordunun içinde Ebu Talha'nın sesinin bulunması bir birliğin bulunmasından daha hayırlıdır. Bir başka rivayette de bin kişiden daha hayırlıdır buyurmuştu. İsterseniz bu güzel aileyi başlarından geçen ailevi bir olayla da iade edelim. Ebu Talha ile Ümmü Süleym'in sevimli bir çocuğu dünyaya geldi. İkisi de bu yavruyu çok seviyor, ona olan sevgilerini gizleyemiyorlardı. Her geçen gün bu küçük yavrunun sevimliliği çana yakınlığı daha da artıyordu. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çok seviyordu. Onun peygamberimizin başını okşayıp ey Ümeyr ne yapıyorsun Nuhair diyerek takıldığı çocuk olduğu nakledilir. Allah Resulü bu şekilde ona kafeste beslediği ve arkadaş edindiği kuşunun hatırını sormakta, böylece gönlünü almaktadır. Bir gün bu sevimli yavru hasta olup yatağa düştü. Günlerce ateşler içerisinde yattı. Bütün aile üzüntü içindeydi günlerde, bahçelerin bakıma ihtiyaç duyduğu günlerdi. Çaresizlik içinde kıvranan ve yavrusunu tedavi yolları arayan Ebu Talha zaman zaman bahçelerine gidip bir taraftan da ağaçlarıyla uğraşıyordu. Bahçeden yorgun argın döndüğü bir günün akşamı, hanımı Ümmü Süleym kendisini karşılamış, önüne yemeğini hazırlamıştı. Yemek yerken çocuğun nasıl olduğunu sordu. Ümmü Süleym, radıyallahu anh'a, önceki haline göre daha sakin, artık rahatladı dedi. Ebu Taha sevinmişti, içindeki sıkıntı da rahatlamıştı. Yatakta sessiz yatan yavruyu rahatsız etmedi, yorgundu, uzandı. Günler süren üzüntü ve sıkıntı sebebiyle hanımıyla beraber olmamıştı. O gece beraber olmak istedi Ümmü Süleym kocasını kırmadı. Üstelik hazırlanarak ve güzel kokular sürünerek yanına gitti. Ebu Talha o gece rahat uyumuş, sıkıntısını üzerinden atmıştı ancak ertesi sabah acı gerçeği öğrendi. Yavru vefat etmişti. Ümmü Süleym o gece yorgun ve uykusuz bir haldeyken onu üzmek istememişti. Acısını bağrına basarak ona belli etmemişti. Sabah olunca Allah katında sevabını umuyorum diyerek haber vermişti. Ebu Talha durumu öğrenince ne yapacağını ve ne diyeceğini şaşırdı. Hiçbir şey söylemeden Resulullah'ın yanına vardı. Allah Resulü, Allah bu gecenizi mübarek eylesin buyurarak her ikisine de dua etti. O gecenin meyvesi olarak Abdullah dünyaya geldi. Çok hayırlı bir oğul oldu. Ebu Talha ve Ümmü Süleyman Abdullah'dan on torunları oldu. On torunun her biri ayrı güzellikte ilim ehli, kurra ve hak yolun samimi yolcularıydı. Tabinin en meşhur ailelerinden İshak Allahu An bu on oğuldan biriydi. O İshak bin Abdullah bin Ebi Talha şeklinde dedesinin ismiyle birlikte anılıyordu. ''Medine'nin en güzel bahçelerinin sahibi olan bu aziz sahabi, şimdi vatandan, akraba ve dostlardan, hayatının büyük bir bölümünü paylaştığı Rümeysa'dan uzakta meçhul bir adada yatıyor. Hem ona, hem mümin gönüllere, hem de Rabbinin rızasına yakın haşr gününü bekliyor. Hepsine selamus.'' Enes radıyallahu anh anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dört kişi Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle topluyordu. Bunların hepsi de ensardandı. Muaz bin Cebel, Ubeyd bin Kab, Zeyd bin Sabit ve Ebu Zeyd. Muaz bin Cebel, bütün ayeti kerimeleri zapta geçiren, titizlikle hem hayatında hem de yazlı olarak koruyanlardandı. Keskin zekası ve öğretme kabiliyeti herkesçe biliniyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi i şerifte de şöyle buyuruyor. Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz. Abdullah bin Mesud, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim, Hubeyb bin Ka'b ve Muaz bin Cebel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Muaz bin Cebel için şöyle buyurmuştur. Ümmetimin helal ve haram konusunda en iyi bilgi sahibi olanı Muaz bin Cebel'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu nitelikle zikrettiği aziz sahabeyi biraz daha yakından tanıyalım. Muaz radıyallahu anh,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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle musafahalaşma şerefine ulaşmış, akabede ona biat etmişti. Medine'ye dönünce gençlerin de verdiği ataklıkla, akranı olan gençlerle Medine'de bulunan kutları kırmak için küçük bir ekip kurmuştu.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 Muaz bin Cebel'le aynı adı taşıyan bu delikanlı İslam'ın gerçek fedailerinden biriydi. Am bin Camuh İslam'la şeref bulduktan sonra büyük hizmetleri olmuş, bütün kalbiyle hakka bağlanmış ve Uhud'da şehit düşmüştü. Onu Uhud'da cihat meydanında tek ayağı üzerinde sekerek dövüşürken görenler unutamıyorlardı. Muaz radıyallahu anh ve arkadaş grubunun bu put temizleme gayretleri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ederek Medine'ye gelinceye kadar devam etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'yi i Münevvere'ye gelince, bir gölge gibi onun peşinden ayrılmaz oldu. Allah kelamını, Allah Resulü'nden öğreniyor, şerî bilgilerin, hükümlerin bütün inceliklerini alimler alimi kainatın efendisi iki cihan güneşinden tadim ediyordu. Bu gayretlerin ve ısrarın neticesi olarak en iyi Kur'an bilenlerden ve en iyi fıkıh bilgisine sahip olanlardan oldu. Genç yaşında gösterdiği müthiş gayreti, keskin zekası, güzel ahlakı, güzel konuşması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 İnciler dökülüyordu. Kim bu diye sordum. Muaz bin Cebel'dir dediler. Yemen asıllı Ebu Müslim el-Havlani de şöyle anlatmıştır. Şam Camii'ne geldim. İçeride bir ilim halkası kurulmuştu. Genellikle bu halkada Allah Resulü'nün ileri yaşlardaki sahabileri vardı. İlmi müzakerelerde bulunuyorlardı. İçlerinde kara kaşlı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 O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün gazvelerde vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra onu sahabenin en âlimlerinden fıkıh ilminde hayranlık çelip edecek derecede derin bilgi ve mevhibe sahibi Abdullah bin Mesut'la kardeş ilan etmişti. İlim irfan yüklü kardeşe, ilim irfan yüklü kardeş. Bu kardeşlikte âlimlerin görüş birliği vardır ancak...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 insanların İslam huzuruyla yaşamasını temin edecekti. Yine emrindeki görevlilerle zekatları toplayacak, verilmesi gereken yerlere dağıtacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderirken, Yemenlilere yazdığı mektupta, size ashabımın en hayırlılarından birini gönderiyorum buyuruyordu. Bu, Muaz radiyallahu anh için en güzel tezkiyeydi. Muaz hazretlerinin Yemen'e gönderilişi ibretlerle doludur. Herkesin sevdiği bu güler yüzlü, yumuşak huylu, içten ve sevimli, candan delikanlı, hiç de tutumlu değildi. Elinde ne var ne yok çevresindekilere verir, kendisinden bir şey isteyeni asla boş çevirmezdi. Aziz kardeşi Abdullah bin Mesud, onun için Muaz'ı İbrahim aleyhisselama Halilur benzetirdik derdi.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 Resulullah'ın elçisini Resulullah'ın sevdiği konuda muvaffak kılan Rabb'ıma hamd ederim buyurmuştu. Yemen'e gidecek ekip hazırlanmıştı. Ekip Muaz'ın emirliğinde Medine'den ayrılmaya başlamıştı. Allah Resulü de bu hidayet ve irşat kervanıyla birlikte yürüyordu. Yürüdü, yürüdü. Sanki Muaz'la birlikte bulunmaz süresini uzatmak istiyordu. Tahmin edilebilecek mesafelerden daha çok yürüdü.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 Devlet hazinesinden ödenmesi gereken paraları ödeyecek, verilmesi gereken malları verecek, zenginlerden alınan zekatlar fakirlere, muhtaçlara dağıtılacaktı. Muaz, üzerine aldığı görevi en güzel şekilde yapıyordu. Gönüller fethederek tatlı hatıralarla geri dönüyordu. Geri döndüğünde, dünya malı olarak sadece omuzuna attığı şalı vardı. Bu şal, zaten giderken de vardı. Onu Boynunu tozlardan ve güneşten korumak için kullanırdı. Hanımı dayanamadı ve sordu. Böyle bir vazife üstlenenler, görevi tamamlayıp dönenler belli bir ücret alır. Evlerine de hediye getirirler. Hediye nerededir diye sorunca Muaz şu cevabı verdi. Benimle birlikte çok uyanık bir murakıp vardı. Her verdiğimi aldığımı hesap ediyordu. Hanımı kızdı.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 ...Muaz'dan duyduğu kelimeler... ...bütün öfkesini... ...kırgınlığına alıp götürmüştü. Ey müminlerin emiri... ...hanıma özür olarak... ...öne sürebilecek... ...ancak bunu bulabildim dedi. Hazreti Ömer... ...onun bu sözleriyle... ...neyi kastettiğini anlamıştı. Muaz kendisi için hiçbir şey almadan dönmüştü. Eve dönünce... ...beklenti içinde olan hanımının sorusu... ...Muaz'ın cevabı gözünde canlandı. Öfkeli Ömer... Gülmeye başladı. Sonra Muaz'a uygun bir şeyler vererek ''Git, bununla gönlünü al.'' dedi. Daha sonraki günlerde Ömer radıyallahu anh onu daha uzunca bir göreve Filistin'e gönderdi. İlim, irfan kaynağı olarak Yemen'de olduğu gibi bu yeni fethedilen diyarda Kur'an öğretmek, Allah'ın hükümlerini öğretmek ve yaşatmak için Filistin'e gitti. Şam Fatihi güzel insan Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın yanına vardı. Artık bu yeni diyarda yaşıyor, nasıl Müslümanca yaşanacağını öğretiyor, irşat ediyor, eğitiyor, güzel konuşmalarla gönülleri fethediyordu. Onu dinleyenlerin anlattığı gibi ağzından nur, hidayet pınarı çıkıyordu. Ebu Ubeyde radıyallahu anh, bölgeyi kasıp kavurmaya başlayan vebaya yakalanıp hayata göz yumarken...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 Şevkle gelen sevgiliye merhaba. Sonra gözlerini semaya kaldırarak duaya başladı. Allah'ım sen benim dünya sevgim olmadığını, ağaçlar dikip bahçeler edinerek, arklar kazıp sular akıtarak, dünyada kalma süresini uzatma arzusunda olmadığımı biliyorsun. İlmi olan susuzluğu, akan saatleri değerlendirmek, zikir halkalarında ilim ehliyle diz dize olabilmek için dünyada yaşadığımı da biliyorsun Allah'ım canımı mümin bir canın en iyi kabul edilir şekliyle kabul et canımı böyle teslim al dedi sonra vatandan aileden akrabadan uzakta dini mübini öğretmek tebliğ etmek için gittiği diyarda ruhunu teslim etti henüz yaşı gençti o bu kısa ömre çok büyük hizmetler sığdırmıştı. Herkese hayran bırakan bir ilin rütbesine de sahip olmuştu.